Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellâhi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve naûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amâlinâ. Men yehdihillâhu fe lâ mudille lehu ve men yudlil fe lâ hâde lehu. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Fe inne estaqa al-hadîs ve hayral hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve evet, şerrü'l ve kulle muttasetin bid'a ve kulle bid'atin ve kulle dalaletin dün aktardığımız hadiste Allah Resulü Aleyhissatü vesselam insanların en hayırlılarının bazı özelliklerini e, zikrediyordu. Bu özelliklerden altıncısı huşu sahibidirler. Allah'a itaatle boyun eğirler. Allah Azze ve celal.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 mutlak olarak onlara benzemekten yasaklamaktadır. Yine bu ayet özellikle kalbin katılaşmasında onlara benzemekten yasaklamaktadır diyor. Burada kalbin katılaşması ve neticesinde fasık olmaları, Yahudi ve Hristiyanların bu şekilde kınanması zamanın uzaması dolayısıyla diye bir kayıtla zikrediliyor ayette. Yani bunları iman etmişler, kitap ehli Yahudiler, Hristiyanlar, peygambere tabi olmuşlar. Fakat e, belli bir çizgide sebat etmemişler. Zaman uzaması sebebiyle kalpleri artık Allah'ın zikri için yumuşamamaya Allah Azze ve ayetlerine karşı kalpleri titrememeye başlamış. Yani ilk zamanlarındaki o e, imandan gelen taravet tazelik e, kaybolmuş. Kalpleri katılaşmış ve fasıklar haline gelmişlerdir. Ayetin umum olarak Yahudileri isteyenlere benzemekten yasaklaması özel olarak da kalperin katlaşması hususunda yani zaman geçmesiyle kalperin katlaşması hususunda onlara benzemekten yasaklaması söz konusu. Hadisle bağlantısı kişi hoşû sahibi olduğu zaman yani Allah azze ve celle'ye itaatle boyun eğme, vasfına sahip olduğu zaman böyle bir katlaşmadan uzak olur. Yani böyle bir halin devamı gerekir. Nitekim Abdullah bin Amr, radyalanmadan gelen rivayette, her amelin bir coşkulu dönemi vardır. Bir de duraklama dönemi vardır. Kimin Kim bu amelin coşkulu dönemleri zamanında, yani imanın coşkulu dönemleri zamanında parmakla gösterilir hale geliyorsa, buna itibar etmeyin. Bu duraklama dönemi geldiği zaman, kim sünnetime doğru, hareket ediyorsa, yani sünnetin çizgisinden taşmıyorsa, asılı itibar edilecek odur diye buna benzer yönlendirmeler var Allah Resulü Aleyhisselatü Yani demek ki kişiye ilk iman ettiği sıradaki coşkulu anlarında böyle cevval hareketleri, girişken hareketleri kimseyi aldatması, bu girişkenlik dönemlerinde eğer sünnete uygun hareket ederse kişi, duraklama dönemine düştüğü zamanda yani bu canlılığını kaybettiği zamanda onun sünnet üzere hareket etmesi umulur. Yani kişi işin başında e, imanla buluşan bir kalp e, amellerini coşkuya sevk ederken burada kendisini gemlerse, dengeli hareket ederse duraklama dönemi geldiği zamanda o amellerinde bir eksilme, bir kaybolma olmaz. Bunun özellikle İbn Amm'dan gelmesinin sebebi aslında çok geniş bir kısa. İbn-i Hamur genç sahabelerden, çocuk sahabelerden ve ibadetlere aşırı istekli. Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaya, cennet kazanmaya aşırı istekli. Bu sebeple neredeyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bile sünnetinden daha fazla bir ibadet etme hırsı içerisinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bazı tavsiyelerde bulunuyor. Yani <gülüyor> ibadetlerde dengeli olmasını Orucunda, namazında dengeli olmasını, her ne kadar i̇bn Amr Hamr işte ben daha fazlasını yapabilirim, daha fazlasını yapabilirim diye fazlasını istese de Allah Resulü Aleyhisselatü en fazla meşru sınırlar çerçevesinde hareket edebileceği noktaları gösteriyor. Halk arasında çokça meşhur olan, işte yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış diye aktarılan söz aslında bu hadisten bozma bir ifadedir. Biraz da tercüme hatası var tabii. Burada çalış diye tercüme edilen şey emel ifadesidir. Yani amel et. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi. Ahiret için amel et. Mane olarak doğru yani. Bu sayı hadislerden alınmadır bu. Yarın ölecekmiş gibi de <gülüyor> ahiret için amel et. Yani şimdi düşünün dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi, sürekli yaşayacakmış gibi düşünen bir insan ameline bir denge verir. Niye? Çünkü bunun hastalığı var, yaşlılığı var. Çeşitli dönemleri var hayatın, zenginliği var, fakirliği var, musibetleri var. İnsan kendisine hiçbir zaman inkıtaya uğratmadığı, eksiltmeye uğratmadığı, belli bir çizgi muhafaza edebileceği dengeli bir ibadet tarzı belirler. Ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret sinamelet yani büsbütün de boşlama. Yani her an ölümü düşünen bir şekilde amelde boşlama. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam umumi olarak... İşte, lezzetleri kaçıran ölümü hatırlayın diyerek ölümü sık sık e, akla getirmeye, kalbe düşürmeye, yani bunu unutmamaya yönelik e, tavsiyeleri var. Bunun sebebi işte bu kalplerin katılaşmasına engel olmak için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetinde bozulacağı, e, haktan inhiraf edeceği zamanlardan bahsederken, e, dünya hayatını sevmeleri ve ölümden hoşlanmamaları diye bir kayıtla ediyor. İşte vehen atılacak ne diyor. Vehen nedir? Yani gevşeklik demek vehen. Yani gevşeklikle kasteden nedir? Dünya hayatını sevmeleri ve ölümden hoşlanmamaları diyor. Bu işte kalbin katlaşmasının göstergelerinden birisi. İnsan şayet ölümü aklından çıkarmazsa, ölümle kastımız materyalistçe bir ölüm değil. İman edenin ölümü düşünmesi demek, ahiret hayatını düşünmesi demektir. Yani bunun neticesinde ilk önce kabirle başlayan kabir hayatıyla başlayan bir berzah süreci var. Onun akabinde ahiret hayatı, hesap, mizan, cennetlik olma, cehennemlik olma gibi, şefaat, yani e, ahiret ahvalinden kitap ve sünnetin haber verdiği bütün delillerle birlikte bunu düşünmek, e, insanın kalbinin diri kalmasını sağlayan şeylerden birisidir. Ve huşu ile Allah Azze ve Celle'ye, e, boyun eğerek yaşamını sürdürmesini sağlayan unsurlardan birisidir. Bu dengeye yakalanırsa işte, coşkul zamanlarda bu yakalanırsa e, duraklama dönemlerine geldiği zaman da insanın kalbi her an bir değildir. Allah Azze ve Celle'nin kab ve bast sıfatları kabiz ve basıttır. Yani basıt genişlik veren, kabız e, darlık veren. Yani kalpleri de Müslümanların kalpleri de bazen genişlik bulur, bazen daralır. Kim genişlik bulduğu zamanlarda sünnetin sınırlarını aşmazsa, daraldığı zamanlarda da sünnette gelenlerden taviz vermezse o doğru yoldadır. Kim de kalbi genişlediği zamanlarda, genişlik hissettiği zamanlarda sünnetin sınırlarını aşıyor, aşırılığa gidiyor, daraldığı zamanda da e, bunlardan tamamen taviz veriyorsa, bu da Allah korusun helak olmanın alametidir. O zaman işte bu ayette yasaklanan benzemeye, onların zamanın geçmesi sebebiyle kalpleri katılaşan kimselerden olmaya sebebiyet verir. İşte huşu demek ki Allah'a itaatle kalbin diri olmasıdır. Yedincisi, vera sahibidirler. Haramlardan ve şüphelilerden sakınırlar. Numan Estağfurullah. Ne Nevas bin Sem'an el-Ensari radıyallahu anh'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah size her iki tarafında duvar bulunan dost doğru bir yolu misal verdi. Bu duvarın da açık olan kapıları ve kapılarında perdeleri vardır. Bu yolun başında birisi "Ey insanlar, bu yola girin ve bir yere sapmadan yürüyün." diye seslenmektedir.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 Yolun başında insanlara uyaran kişi Allah'ın Kitabıdır. Yolun üst tarafında durup insanlara uyaran kişi de her Müslümanın kalbinde bulunan vicdanıdır. Yani Allah Azze ve Celle Kitabıyla emir ve yasaklarda bulunduğu gibi her insanın vicdanında da yani fıtratında da bu vicdan hasletiyle uyarılarını devam ettirmektedir. Yani afakta ve enfüste, nefislerde ve dış ortamda. E, bu deliller insanı sürekli uyarmaktadır. E, şüphelilerden ve haramlardan sakınmak, işte e, kişinin istikamet üzere yürümesini, dost doğru yolda yürümesini sağlayan şeydir. Numan bin Beşir radıyallahu anhten gelen rivayette de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Allah'ın işte haramları apaçık bellidir, helaller apaçık bellidir. Bunların arasında şüpheliler vardır. Kapalı gelen hususlar vardır. Bunları bilen bilir. Yani herkesin bilmediği, yani helalden mi haramdan mı olduğunu bilmediği şüpheliler vardır. Kim bu şüphelilerden sakınırsa, ırzını, dinini korur. Kim de bu şüphelilerin peşine takılırsa, bunun misali tıpkı bir koruluğun etrafında koyun otlatan çobanın misali gibidir. O koyunlar, o korula hadaldı hadalacak. Burada, bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şüphelileri, insanlar mesela şüphelinin tarifini e, bilmiyorlar. Helal bellidir, haram bellidir. Dinde hükmü şüpheli olan hiçbir şey yoktur. Yani dinde şüpheli diye bir şey yok. Hüküm olarak. Ya helaldir ya haramdır. Allah'ın kitabında, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde haram olduğu bildirilenler haramdır. Bunun dışında kalan şeyler ise helal kılmıştır. Ya haramdır, ya helaldir. Peki bu şüpheliler ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsetti bu şüpheliler ne? Haramdan mı, helalden mi olduğu bilinmeyenler. Yani bu üçüncü bir hüküm değil, dikkat edin. Aslında o senin şüphe ettiğin, yani cehaletin sebebiyle, bilmemen sebebiyle şüphe ettiğin bir şeydir. Yoksa onun hükmü aslında dinde bellidir. Ya helalden, ya haramdır. Ama sen bilmiyorsun. Nasıl? Bunun örneği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine gelmiştir. Yerde bir hurma görüyor. Hurma helal. Ama diyor ki şayet bunun zekat malından olmadığını bilseydim yerdim. Yani bu zekat malından mı değil mi bunu bilmiyor. Çünkü zekat malı âli beyte, ehli beyte haram idi. Ama hurma helal. Burada ayrıca bir hükümde eee bildiriyor. Böylelikle Allah Resulü Aleyhissatü sallam yolda bir hurma bulursam sen yiyebilirsin. Yani bunda hiçbir şey yok. Yani uyduruk bir şüpheden sakınma. Uyduruk bir veraya gitmene gerek yok. Yolda bulduğun hurma helaldir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle açıklıyor. Şayet bunun zekat malından olmadığını bilsem yerdim. Yani helaldir aslen. Yani insanların katında değeri olmayan, yokluğunda kişiye bir kayba sebebiyet vermeyen ufak tefek buluntularda hüküm budur. İşte yolda bir lira buldun. Bunun kaybı kimseyi Fakir etmez, alan kimseyi de zengin etmez, bu değersiz şeylerde, buluntularda hüküm budur, helaldir o. Ama belli bir miktar örf olarak bir değer ifade eden bir şey bulursan bunu ilan etmen gerekir. O da farklı bir hükümde. Kişinin demek ki şüphe edeceği şey helalden mi haramdan mı olduğunu bilmediği şey hakkında. Mesela Ahmet bin Hanbel Rahim Allah hakkında şöyle bir kısa anlatılır kaynaklarda. Ahmet bin Hanbel'in verasını denemek ister birisi. Burada vera e, ile kastımız şüphelilerden sakınmaktır. Haramlardan sakınmak takvadır. Allah'tan sakınmak demek takva. Yani Allah'ın azabından, cezalandırmasından sakınmak. Kişi haramlardan sakındığı zaman... Bu takvanın gereğidir, takvadır. Şüphelilerden sakındığında bu veradır. Şüpheli, mesela Ahmet bin Hanbel Rahimolla bir emanetçiye bir bardağını emanet ediyor. Bu emanetçi de Ahmet bin Hanbel Rahimolla'nın veraını, yani şüphelilerden sakınmasını test etmek için. Diyor ki, aynı vasıflarda bir bardak daha, birisi daha bıraktı, iki tane aynı bardaktan var. Hangisi, senin onu bilmiyorum ey Ahmet bin Hanbel, eyma istediğini al diyor. Yani ikisinden biri senin. Ahmet bin Anbel de diyor ki ikisi de kalsın. Yani ben hangisinin benim olduğunu bilmiyorum. İkisi de kalsın. Bu işte bu veranın gereği. Yoksa onun hüküm olarak hükmü bellidir bunların. Yani burada bir harama girmezdi. Fakat şüpheliden sakınmak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan sakındırıyor. Yani harama düşme ihtimalin varsa, kul hakkına girme ihtimalin veya Allah Azze ve Celle'nin hukukuna girme ihtimalin bulunan bir şey varsa, o şüpheliden sakın. Delilin bulunduğu yerde ihtiyat olmaz fıkıh kaidesi. Mesela insanlar deniz suyundan şüphe ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendisine sorduklar zaman işte biz deniz yolculuğuna çıkıyoruz yanımızda ancak abdest için ve içecek için su var başka suyumuz olmuyor bu takdirde ne yapalım denizin suyundan istifade edebilir miyiz abdest alabilir miyiz diye bundan şüphe ediyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki <gülüyor> denizin suyu temiz ölüsü helaldir böyle bir şeyden sonra bir kimsenin kalkıp da işte denize pislikler atıyorlar, atıklar döküyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Böyle şüphe etmesi, ihtiyat etmesi dinen, öğlen veradan değil. Yani delil varsa burada buna e, girmek e, işte dinde vera olmuyor. Yani o şüpheli hale gelmiyor. Onun hükmü belli. Denizin suyu temiz, ölüsel helaldir. Deniz kirlenmez, su necis olmaz. Yani bunun gibi e, hadisler... Sebebiyle kişinin uyduruk bir e, vera anlayışı koyması övülmez. E, şüphelilerden sakınma az önce belirttiğimiz gibi. Yani kişinin vera sahibi olması Allah Azze ve Celle'nin hukukuna veya kulların hukukuna girme riski olan konulardan sakınmasıdır. 8 özellik haşyet içindedirler. Yani amellerinde korku içerisindedirler. Ömer Radyalan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı benim kalktığım gibi bir gün aramızda hutbe için kalktı ve şöyle buyurdu. Kötülüğünü kötü olarak görmeyen ve iyiliğine sevinmeyen münafığın alameti, yani kötülük işlediği zaman bunu kötü görmeyen, iyilik işlediği zaman da bunu iyilik olarak sevinmeyen, yani Allah için yaptığı, yani Allah'tan karşılık ummayan, bu münafıklık diyor. Çünkü iman bunların zıttı olarak bildiriliyor. Yaptığın kötülük seni üzüyorsa, işlediğin hayırlı de seni sevindiriyorsa, yani bundan dolayı Allah'tan karşılık bekleyerek seviniyorsan, sen müminsin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ömer Radyalan'da bunun tam tersini söyleyerek münafığın bunun tam tersi özelliklerde olduğunu bildiriyor. Onun alameti şudur diyor. İyilik işlediğinde Allah'ın bu iyiliğinden dolayı sehapla karşılık vereceğini ummamaz. Bir kötülük işlediğinde Allah'ın bu kötülükten dolayı kendisini cezalandıracağından korkmamasıdır. Yani kişinin haşret sahibi olmaması, kötülüklerinde Allah'tan korkmaması e, nifakın alametlerindendir. Enes Radya Yalan'tan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir kimsenin son durumuna bakmadan onu beğenmemelisiniz.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 Ölümünden önce onu çalıştırır. Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü Onu ölümünden önce nasıl çalıştırır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Onu salih amel işlemeye muvaffak kılar Sonra canını alır. Evet, bu da Bukhara ve Müslüman şartlarına göre Sahip bir hadis. Evet. Ahmet bin Hanbel, Zevr-i ve Başkaları rivayet etmiştir. Ee, yani, demek ki Bunu bilen bir Müslüman amellerinde korku içerisinde olmalıdır. Yani ben şu an salih amel işliyorum veya doğru bir istikamet üzerindeyim diye bu korkuyu asla terk etmemeli. Çünkü insanlar değişiyor. Yani biz bunlara da şahit olduk. Nice hayırlı, hayır işlerinde önder, salih amellerde, bidatlerde, mücadelede nice atılgan, girişken kimseler, ilim sahibi kimseler vardı ki bunlar belli bir müddet sonra rotayı bozmuşlar. istikametten ayrılmışlardır. Bidad saflarına girmişlerdir. Kimi para sebebiyle, dünyevi e, imkanlar sebebiyle, kimisi kadın sebebiyle, kimisi başka sebeplerle. Bu bu durumdan Müslüman ibret almalı. Yine kötü bir istikamet üzerinde olan nice kimseler de İslam'ın hak ve hidayetiyle e, istikamet bulmuştur. E, yani ne hayatta olan bir kimseden ümit kesilir ne de kötü bir şey, hayırlı bir istikamette olan kimsenin de bu hale, üzere öleceğinden emin olunur. Yani bu denge korunmak zorundadır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte sevdiğin kişiyi ölçülü sev. gün gelir onunla düşman olabilirsin. Düşman olduğun kimseyle de dengeli hareket et, aşırılık etme, gün gelir dostun olabilir, yani kardeşin olabilir. Bu uyarıyı yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en çok da burada bize uyarı kendi amellerimizde korku üzere olmamız. Evet, yaptığımız iyilik bizi sevindirmeli. Allah'tan bundan karşılık beklemeliyiz. Fakat e, bu demek değildir ki biz cennetliyiz. Henüz daha imtihan bitmedi. Niceleri son nefeste e, kaybetmiştir. Allah korusun. Dokuzuncusu, konuşmalarında Allah'ı zikrederler. Buna benzer bir ifade hadisin baş taraflarında geçmişti. Yani onlar nefislerinin izzeti için konuşmazlar, kendilerini övmek için konuşmazlar, kendilerini temize çıkarmak için konuşmazlar, boş sözler konuşmazlar, dünyalık için boş laflara dalmazlar ama dinin izzeti için, Allah Azze ve Celle'yi hatırlatmak için konuşmaları bu yönlüdür. Burada da kendi ameller olarak konuşmalarını da Allah'a zikrederler. Bin Enes el-Cüheni radıyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü imanın en üstünü nedir diye sordum. Şöyle buyurdu Allah için sevmen ve Allah için buğz etmen dilini Allah'a zikretmekle kullanmandır buyurdu. Ona ey Allah'ın Resulü başka diye sordum buyurdu ki kendin için sevdiğini diğer insanlar için de sevmen kendin için istemediğini başkaları için de istememendir. Yine ya hayır konuşman ya da susmandır. Gördüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın en üstünü sorulduğu zaman Allah için sevmen, Allah için buğuz etmen. Yani bu en önemli esaslardan birisi. imanın en sağlam kulpu diye bildiriliyor. Hemen ardına Allah'ı zikretmekle dilini kullanman. Bunu söylüyor. Başka dediğinde kendin için sevdiğini insanlar için de sevmen. Kendin için istemediğini insanlar için de istememen. Ve hemen arkasında yine dille ilgili bir nasihat bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya hayır konuş ya da sus. Evet. Bu hadis Ahmet bin Hanbel ve Taberani tarafından rivayet edilmiştir sayı isnatla. Ee, konuştuğunda Allah'ı zikreder. susluklarında da tefekkür ederler 10. haslet. Allah Azze ve Celle Nahil 44. ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanlara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 Ben de vallahi ben senin bana yakın olmanı istediğim gibi seni sevindirecek şey de isterim. Bunun üzerine kalktı, temizlendi, sonra kalkıp namaz kıldı. <gülüyor> o kadar ağlamaya devam etti ki kucağı ıslandı. Yani Ayşe şeyin kendisinin üzerine akıyor. Ee, sonra yine yer ıslanıncaya kadar ağlamaya devam etti. Bilal radıyallahu gelip namaz için ezan okudu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce de ağladı. Bilal radıyallahu dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır. Sen ise ağlıyorsun. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bazı ayetler indi. Bu ayetleri okuyup da tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Andolsun ki göklerin ve yerin yaratılışında, Gecenin ve gündüzün arda arda gelmesinde akıl sahipleri için ayetler vardır. Ali İmran Suresi 190. ayetini okudu. Bu Müslüm'ün şartına göredir. Bunu Ebu Şeyh Ahlakun Nebi de İbn-i İbban rivayet etmiştir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tefekküre yönlendiriyor ve işte gece bu kadar ibadet etmesinin, ağlamasının Allah Azze ve Celle karşısında bu tavra girmesinin sebebini, yani günahı başlanmış günahtan uzak tutulmuş bir kimse olmasına rağmen böyle olmasını e, bu illetle açıklıyor. Öyle ayetler indi ki bana, Bunları tefekkür etmeyene yazıklar olsun. Bu tefekkür, e, genel bir tefekkür. Yani göklerin yerin yaratılışı, gecenin ardarda gelmesi, geceyle gündüzün. E, bunun gibi ayetleri zikrediyor. Zaten bu ayetlerin devamında, اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهِ قِيَامَا وَقُوُدًا ve جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ اَلٰى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Yani bu kimseleri Allah Azze ve Celle onlar ayaktayken, otururken, yanlar üzerine yatarken daim olarak Allah'ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışını tefekkür ederler diye anlatıyor. Demek ki müminlerin, iman edenlerin olması gereken vasıflarından birisi bu tefekkür halinin devamlılığı. Allah'ı zikretmeleri, Allah'ı hatırlamaları ve kainatın ayetleri hakkında, kevni ayetleri hakkında da tefekkür üzere bulunmaları. Böyle olmayana yazıklar olsun diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 11. insanlara nasihat ederler. Nasihat da e, genel bir tabir, biraz sonra açıklaması gelecek. Temmettari radıyallahu dedi ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam din nasihattir buyurdu. Biz Nebi aleyhisselatü vesselama kimin için nasihattır dedik. <gülüyor> Nebi aleyhisselatü vesselam Allah için nasihat, kitabı için, rasuli için, Müslümanların imamlar, yöneticileri ve onların geneli için, bütün halk için buyurdu. Sözlükte, lukatte öğüt vermek, nasihat kelimesi öğüt vermek, iyi ve hayırlı işlere davet etmek kötü ve şer olan şeylerden nehyetmek, bir işi sadece Allah'ın rızası için yapmak, samiyet, yırtık olan elbiseyi dikmek, balı mumundan süzüp arındırmak gibi çok değişik anlamlara gelen bir kelimedir. Nasaha kelimesi. Dinin Allah için nasihat olmasının manası Allah'a iman etmek, ona şirk koşmamak, Allah'a kulluk ve ibadette ihlaslı davranmak, Daima Allah'a itaat üzere olmak, Allah'a isyandan şiddetle kaçınmak, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, Allah'a itaat edene dost, isyan edene düşman olmak, Allah'ı inkar edenlerle cihad etmek, Allah'ın nimetlerine şükretmek, insanları bu sayılan vasıflara davet ve teşvik etmek e, ve bütün insanlara nezaket göstermektir. Allah'ın kitabı için nasihat, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğu, Allah Azze ve Celle tarafından gönderildiği ve yine O'nun tarafından korunacağı, insan sözlerinden hiçbirinin O'na benzemediği, kullardan hiçbirinin O'nun bir benzerini getiremeyeceği gerçeklerini kabul edip inanmak, Kur'an'ı okumak ve ezberlemek, Kur'an bilgisine sahip olmaya gayret etmek, Kur'an okurken O'na saygı ve tazim göstermek, tecvidine, adabına riayet ederek okumak, harflerinin hakkını vermek, huşu içinde okumak, Kur'an'ı okurken manalarını düşünmek, ayetlerin mahiyetini anlamaya çalışmak, Kur'an-ı Kerim'i Müslüman nesillere, yeni nesillere öğretmek, Kur'an'ın korunması konusunda onlara mesuliyetlerini, sorumluluklarını hissettirmek, ona dil uzatanlara karşı müdafaa görevini yerine getirmek. Allah'ın Resulü için nasihat, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu kalp ve dil ile tasdik, dil ile ikrar etmek ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ve sahih sünnette getirip bildirdiklerine iman etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevip itaat etmeyi Allah'ı sevip itaat etmek gibi kabul etmek, Allah'ın Resulünü dost edinenleri dost, düşmanlarını düşman bilmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ehli ve asabını sevmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya edip hayata geçirmek, bidatten ve bidatçilerden kaçınmak, kaçındırmak, sakındırmak, İslam'ın davetini yeryüzüne yaymak, sünnet ilimlerini öğrenmek, bunları başkalarına da öğretmek, ilmi öğrenir ve öğretirken edeplerine riayet etmek, alimlere saygı göstermek, terbiye ve nezaket kaidelerine uymak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanıp edepleriyle edeplenmek. Müslümanların imamları, yöneticileri için nasihat, hak üzere oldukları sürece onlara yardımcı olmak, haktan ayrılmamaları yönünde onları uyarmak, yaptıkları yanlışları hatırlatmak, bunları yaparken kendilerine karşı yumuşak ve nezaket kaydeleri içerisinde davranmak, yöneticilere nasihatkar olmayan, zalime sen zalimsin demeyen nasihatçıların ağzı kilitlenmiş, hak söze karşı da kulakları tıkanmış olan bir ümmete, böyle bir ümmette hayır olmayacağını bilmek, emir olan kişinin arkasında namaz kılmak, ona toplamakla yükümlü olduğu zekatı vermek, onunla birlikte cihada gitmek, kendisine hayır dua etmek, yalancı övgülerle onu aldatmamak. Tüm Müslümanlar için nasihete gelince, din ve dünyalarına ait faydalı olan şeyleri insanlara göstermek, onlara yardımcı olmak, kusurlarını örtmek, onlara eziyet etmemek, iyilikleri emretmek, kötülükleri nehyetmek, başkalarını aldatmamak, haset etmemek, Hürmet, şefkat ve merhameti insanlar arasında yaymak, kendisi için arzu ettiklerini onlar için de istemek, kendi nefsi için arzu etmediklerini onlar için de istememek, canlarını, mallarını, ırz ve namuslarını korumak ve müdafaa etmek, dinin bütün Müslümanlar için nasihat oluşunun gereğidir. Evet, yani bu nasihat hasletlerine, sahiptir bu kimse yani bu hadiste özellikle belirtilen insanlara nasihat etmeleri. yani özellikle son maddede e, belirtilen husus bu hadiste açıklanan durum Müslümanların hayırlılarının özellikleri 12. ikincisi insanlara kendilerinden kötülük ulaşmaz. Ebû Hureyra diyor ki Rasulullah aleyhissalat ve şöyle buyurdu: Hayırlılarınız kendisinden hayır umulan ve şerrinden emin olunan kimselerdir. Şerrileriniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve şerrinden emin olmayan, olunmayan kimselerdir. Bunu gör, Müslümin şartına göre sahip isnaflar Kudai, İbn-i İbban, Ahmet bin Amr, Tirmizi ve Beyhakir rivayet etmişlerdir. Fadale bin Ubeyd radıyallahu anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam veda hacında şöyle buyurdu. Müslümanın kim olduğunu size söyleyeyim mi? Müslüman, insanların dilinden ve elinden selamette kaldıkları kimsedir. Mümin, İnsanların canları ve malları konusunda kendisine güvendiği, emin oldukları kimsedir. Muhacir, hata ve günahlardan uzak duran kimsedir. Mücahit, Allah'a itaat yolunda kendi nefsiyle mücadele eden kimsedir. Bunu sahip bir isnafla Ahmet, İbni İbdan, Hakim, Tirmizi, Bezzar ve Taberani rivayet etmişlerdir. 13. Özellik, insanların kusurlarını gizlerler. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 12. ayetinde Ey iman denler, zannın çoğundan sakının. Zira zannın bazısı günahtır. Birbirinizi gizli kusurlarını araştırmayın buyurmuştur. Bera Radiyallahu ve daha pek çok sahabeden gelen, mütevatir yola gelen bir rivayette, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize hutbe verdi. Hatta perde arkasında olan kızlar dahi, yani gür sesinden dolayı işittiler. Yüksek sesle seslenerek şöyle buyurdu. Ey diliyle iman etmiş fakat kalplerine iman ulaşmamış topluluk. Müslümanları gıybet etmeyin. Onların ayıplarını araştırmayın. Zira kim kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah da onun aybını takip eder ve evinin ortasında dahi olsa onu rezil eder. Evet, bunu Ebu Ya'la, Naim Sıfatun Nifak'ta ve Telalünnübü ve de Temman Fevaid'inde ve başkaları sayısızla rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey dilleriyle iman etmiş yani dilleriyle iman ettiğini söyleyen fakat iman kalplerine ulaşmamış topluluk diyerek bunların nifak hasletleri olduğuna işaret ediyor. Müslümanları gıybet etmeyin. Yani onların arkasından konuşmayın. Onların ayıplarını araştırmayın. Buradaki araştırmayın diye tercüme ettiğimiz kelime tabi olmayın. Takip etmeyin. Bunların peşine düşmeyin. Yani araştırmamış sen bizzat araştırmamış olabilirsin. Birisi, birisinin kusurundan bahsediyor, mecliste anlatıyor falanca böyle bir kusur işleri. Sen de bunu buna uyarak başkalarına da anlatıyorsun. Bu, o takip etmeye tabi olmaya girer. İşte kim bunu yaparsa Allah da o kimsenin, yani kim bu işe dahil olursa Allah da onun kusurlarını araştırır, yani takip eder ve evinin ortasında dahi olsa onu rezil eder. hayırlı Müslümanların alameti, insanların kusurlarını gizlemektir. Yani araştırmak bir tarafa gizlemek. Kusurlara yani araştırmaksızın vakıf olsa bu kusuru gizlemek. Yani herkesin e, muhakkak bazı kusurları vardır. Gizli olan. Burada e, mesela fasık dediğimiz insan ayrılıyor. Fasık aleni olarak, Allah'tan korkmayan, kuldan utanmadan e, aleni olarak günahları işleyen kimsedir. Bu ayrı. Ama gizlide işlenen günah veya kabahat, mekruh ne gibi şeyler varsa, kusur olan ne varsa eğer böyle bir şey vakıf olursa, müminin hasreti onu örtmektir. Gördüğünde bunu hayra yormak, örtmek, kusuru gizlemek, yaymamak, nasıl denilecek bir şey varsa Gizlice nasad etmek, insanlara ifşa etmemektir. Bunun tam tersini yapanlar da münafıklardır. Yani hatta münafıklar o raddeye varmıştır ki aslında kusur olmayan bir şeyi bile kusur gibi göstererek anlatırlar. Aslında o kusur da değildir. Bunu da kusur olarak anlatırlar bir de. 14 Zahidtirler. Bu sebeple yanlarında oturanlar da dünyadan züyt etmeye yönelirler. Züt, yani ahirete yönelmek, dünya ve dünya nimetleriyle e, çok alakadar olmamak, tasası haline getirmemek demek. Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki, Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, nimetlere dalmayın. Zira Allah'ın kulları nimetlere dalan kimseler değildir. Yani dünyanın konforu, e, dünyada rahatı arzulayan kimseler değildir Allah'ın kulları olması gereken e, vasıf budur. Nimetlere dalmazlar. Azla kanaat ederler dünyada geçip giden bir yolcu gibi ol, e, buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesse. E, böyle yani geçip giden yolcu bir ağacın altında konaklar, gölgelenir. Fakat yoluna devam edecektir. O konaklayan bir kimse yani dünya böyle bir konaklama yeri ise e, tutup da bu konaklama yerinde e, villalar, şunlar, bunlar yani kurmaz. Çünkü geçip gidecek o o anlık ihtiyacını görmek için. Dünyada böyle bir ee, alem yani insan uğrayacağı 5 alemden sadece bir tanesi buradan geçip gidecek berzah hayatı bekliyor kendisini ondan sonra ahiret hayatı bekliyor bunun bilincinde yaşar e, mümin kişi bu sebeple zahittir zahit olduğu için e, yanlarında oturanlar bununla sohbet eden, arkadaşlık eden kimseler de bunun zühdünü örnek alırlar Onlar başkalarına da güzel örnek olur 15. Ahiret için amel ediyor olduklarından yanlarında oturanlar da ahirete yönelirler. İbn-i Abbas R.A. şöyle dedi. Denildi ki Ey Allah'ın Resulü, kendileriyle oturduğumuz kimselerin hayırlısı kimlerdir? Yani kimlerle oturmamız hayırlıdır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Görülmesi size Allah'ı zikrettiren, konuşması amellerinizi artıran ve ameli size ahireti hatırlatan kimselerdir. Bunu Hasan bir isnadla Ab bin Humeit Ebu Yala e, e, emalisinde sinde İbn Semun e, Acıri farzu talebil ilimde rivayet etmişlerdir. Hasan bir isnadla e, bu 15 madde Esma bin Teyezit radialanadan gelen o uzun hadisin açıklamasıydı. Bir de e, bir iki vasfuf da farklı hadislerde gelen. E, hadisler var. Onları da zikrederek bitirelim inşallah. Sahih akide için kabilelerinden ayrılmışlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki İslam garip başlamıştır. Tekrar başladığı gibi garip haline dönecektir. Gariplere müjdeler olsun. Denildi ki ey Allah'ın Resulü garipler kimlerdir? Resulullah aleyhisselatü vesselam kabilelerinden ayrılanlardır buyurdu. Yani gariplerin vasfı hakkında değişik hadisler gelmiştir. İşte sünnetleri ihya eder bidatler İnsanlar bozulduğu zaman e, onlar bozulmaz, e, ıslah ederler, e, onlara karşı çıkanlar kabul edenlerden daha fazladır. Bunun gibi özellikler gelmiştir. İşte sayıh olarak gelen vasfalarından birisi de, Bukhar ve Müslüm şartlarına göre sahip bir hadis bu, herevi, zemül kelamda rivayet ediyor bu lafızla, kabilelerinden ayrılanlardır, yani hicret etmişlerdir. Hicret etmek zorunda kalmışlardır, ne için? Sünneti yaşamak için. Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'tan gelen rivadette Resulullah aleyhisselatü vesselam bir gün namazı kıldırdıktan sonra yüzünü insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar dinleyin, akledin ve bilin ki Allah'ın nebi ve şehitlerden olmadıkları halde kıyamet günündeki meclislerinden ve Allah'a yakınlıklarından dolayı nebilerin ve şehitlerin dahi kendilerine kıpta ettikleri bazı kulları vardır. Dediler ki Yalan Resulü bize onların kimler olduklarını haber ver. Resulullah ve vesselam şöyle buyurdu. ''Onlar farklı kabilelerden ayrılıp bir araya gelmiş, Allah için samimi olan, aralarında akrabalık veya mal alışverişi olmadığı halde birbirlerini Allah için seven, Allah'ı zikretmek için bir araya gelen, hurmanın iyilerinin seçildiği gibi sözlerin güzellerini seçen kimselerdir. Yüzleri nurdur. Onlar nurdan minberler üzerindedirler.'' Ahiretteki vasıfları. ''İnsanlar korktuklarında onlara korku yoktur. İnsanlar mahzun olduklarında onlar mahzun olmazlar.'' Onlar kendilerine korku ve hüzün olmayan Allah dostlarıdır. Sonra şu ayeti okudu. Haberiniz olsun, şüphesiz Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederlenecek de, mahzun olacak da değillerdir. Yunus suresi 62. ayet. Bunu Ebu Davud, tefsirinde taberi İbni Ebi Hatim, Hakim, Beyhak, Şubu Liman'da sahip isnaflar rivayet ederler. Ebu Malik el-Eşar radiyalanit'ten de şahidini Abdullah bin Mübarek kitab-ı ve Müsned'inde, Mâmer Camii'nde Ahmet bin Ambel Müsned'de rivayet etmişlerdir. Ebu Müslim Rahimullah diyor ki Humus'ta Muaz bin Cebel radiyallahu ile karşılaştığımda vallahi seni Allah için seviyorum dedim. Bana o zaman müjdeler olsun. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah için birbirlerini sevenler gölgesinde başka hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde Arşın gölgesinde olacaklardır. Bulundukları durumdan dolayı da nebiler ile şehitler onlara gıpta edeceklerdir buyurdun iştim dedi. Oradan ayrıldığımda Ubade bin samit radıyallahu anh ile karşılaştım ve muazım bana söyledi hadisi söyledi. Ubade radıyallahu anh dedi ki, ''Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden naklederek'' yani kutsi hadis demek ki, şöyle buyurdun iştim. ''Birbirlerini benim için sevenler sevgimi hak etmişlerdir. Benim için birbirleriyle arkadaşlık edenler sevgimi hak etmişlerdir.'' ''Benim için birbirlerini ziyaret edenler sevgimi hak etmişlerdir. Benim için birbirlerine yardım edenler sevgimi hak etmişlerdir. Bunlar kıyamet günde nurdan minberler üzerinde olacaklar ve nebiler sıttıklar sıddıklar onlara gıpta edeceklerdir.'' Evet, bunu da İbn-i Ebi Şeybe ve Abdullah bin Ahmet Zevaidül Müsned'de sahip iznatla rivayet etmişlerdir. ''İnsanlar bozulduğu zaman ıslah ederler, bidat ehlini reddederler.'' Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi ki, Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki İslam garip başlamıştır, tekrar başladığı gibi garip haline dönecektir. Gariplere müjdeleri olsun. Denildi ki onlar kimlerdir Allah'ın Resulü? Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar bozulduğu zaman düzeltip ıslah edenlerdir. Müslüm'ün şartına göre bir isnatla, Acurri El-Guraba'da, Ebu Amr Eddani, Sünenül Varde Filfiten'de rivayet etmiştir. Elbanes es da sayı olduğunu söyler. İl-Mesud şöyle diyor, ''Fitneye büründüğünüz, içinde küçüklerin yüceldiği, büyüklerin alçaldığı ve bunlardan, bidatlerden bir şey terk edildiğinde, sünnet terk edildi diyecekleri bir zamanda haliniz nasıl olur?'' Dediler ki, ''Ey Ebu Abdurrahman, bu ne zaman olur?'' i̇bn Mesud dedi ki, alimlerinizin gidip cahillerinizin çoğaldığı, okuyucularınızın artıp fakihlerinizin, yani anlayış sahiplerinizin azaldığı, ahiret ameliyle dünyalığın talep edildiği ve meşru olmayan gayelerle fıkıh öğrenildiği zaman bunlar olacaktır. Bunu Abdurrazak Musannefi'nde, Darimi Sünen'inde, Hakim Nuhayn Bin Hamad El-Fiten'de, Mervezi Es-Sünne'de ve başkaları Sayız Natla etmişlerdir. Ebu Vail dedi ki Huzeyfe bin el-Yeman eline iki taş aldı, iki çakıl taş aldı. Bunları birbirine vurduktan sonra şu iki taş arasından çıkan ışığı, kıvılcımı görüyor musunuz dedi. Ey Ebu Abdillah ikisinin arasından çok az bir ışık görüyoruz dediler. Bunun üzerine dedi ki nefsim elinde olana yemin ederim ki şu iki taş arasından çıkan kıvılcım kadar başka bu kıvılcımdan başka hak bir şey göremeyeceksiniz. Bu şekilde bidatlar yaygınlaşacaktır. Vallahi bidatlar öyle yaygınlaşacak ki o bidatlardan bir şey terk edildiğinde sünnet terk edildi diyeceklerdir. Yani sünnetten daha çok benimseyecekler bu bidatleri. Bunu İbn Vattah El Bid'a ve Nehyu Anha da rivayet etmiştir. İbn Nebe Şeybe eee de rivayet ediyor. Muayib bin Hammad'da Fitende ikinci kısmıyla rivayet etmiştir. Fakat Nuhayn bin Hammad'ın fitenindeki rivayet İbn-i Mesud'dan gelmekte. Esed bin Musa Esed bin El Fırat'a şöyle yazdı. Her ikisi de Endülüs taraflarında sünnetin imamı olan kimseler. Esed bin Musa Esed bin Fırat'a nasihat olarak bunları yazıyor. Bil ki ey kardeşim beni sana bu mektubu yazmaya iten sebep Allah'ın lütfuyla insanlara karşı insaflı tutumun, sünnetten ortaya çıkaran güzel halin, yani sünnetleri ishar eden güzel halin, bidat elini ayıplaman, onları çokça anlatman ve onları eleştirmen sebebiyle beldenindeki halkının senin aleyhinde konuşmalarıdır. Yani sen sünnetleri ishar ettin, bidatçileri ayıpladın, eleştirdin, onları çokça diline doladın. Bu sebeple halk seni terk etti, yüzüstü bıraktı, senin aleyhinde konuşuyorlar bundan dolayı yazını belirtiyor teselli olsun diye. Oysa Allah senin vesilenle onlardan intikam almış. Senin vesilenle Ehli Sünnet'in sırtını sağlamlaştırmış. Bidatçıların kusurunu dökmende ve eleştirmende seni kuvvetlendirmiştir. Böylece Allah onları alçalttı, Bidatlerini gizlemek zorunda kaldılar. Ey kardeşim, bunun sevabıyla sevin. Bu işi namaz, oruç, hac ve cihat gibi amellerin arasında en üstün iyiliğin say. Bütün bu ameller Allah'ın kitabını ayağa kaldırmak ve Rasulün sünnetini ihya etmenin yanında nerede kalır? Yani bu ilahi kelimatullah cihadı. Diğer ameller bunun yanında nerede kalır? Namaz, oruç, hac, cihat Allah'ın dinini yüceltmenin neresinde kalır? Nitekim Resulullah ve Vesselam kim sünnetimden bir şey ihya ederse iki parmağını birleştirerek Onunla ben cennette şu ikisi gibi oluruz buyurmuştur. Yine demiştir ki, herhangi bir kimse buna, sünnete davet eder de ona tabi olunursa, kıyamet gününe kadar tabi olanların ecri kendisine yazılır. Amelinden bir şeyle, yani ferdi ameliyle ile kim bu Ecre ulaşabilir? Mesela kişi namaz kıldığında, oruç tuttuğunda kendi hayatı dönemiyle ilgili bir şeydir. Ama sen sünneti ihya edip de ona tabi olan olursa, Onunla amel eden olduğu sürece, kıyamet gününe kadar bu sana yazılmaya devam eder. Bu fazleti bildiriyor. Yine, muhakkak ki İslam'a tuzak olarak kurulan her bidat karşısında Allah'ın dostlarından hakkı savunan ve onun amellerini, alametlerini konuşan bir velisi mutlaka vardır denilmiştir. Ey bu fazletin sahibi, bunu ganimet bil ve onun ehlinden ol. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e göndereceği zaman şöyle vasiyet etmiştir. Muhakkak ki Allah'ın senin vesilelerine bir kimseyi hidayet etmesi senin için şundan ve şundan hayırlıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda söylenecek söze büyük önem verirdi. Bunu da ganimet bil. Sünnete davet etmeye öyle devam et ki bu konuda samimi dostların olsun, başına bir iş geldiğinde yerine geçecek bir cemaat oluşsun. Ta ki senden sonra imamlar olsunlar. Yani sünneti ihya eden, bidatlarıyla mücadele eden önderler olsunlar. Rivayette geldiği gibi, kıyamet gününe kadar bunun sevabı sana da yazılmaya devam etsin. Bunu İbn-i el-Bid'ada rivayet ediyor bu mektubu. Yani e, bu özelliklerden birisi, burada mesela Iı, telmih yoluyla, işaret yoluyla zikrediyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nisbedi etmiyor ama bu İbn-i zayıf yolla gelmiştir Ebu hilesinde. Yani her bir bidatçı çıktığında, bidat ortaya çıktığında, onu söndüren, ona reddiye veren bir Allah dostu mutlaka bulunur diye geliyor bu rivayette. Burada rivayetin zayıflığından dolayı olsa gerek, İslam'daki zayıflıktan dolayı olsa gerek Esed bin Musa Açıkça Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nispet etmemiş de böyle denilmiştir diyor. Yani bu vakadır. Başka hadisler manasını doğruluyor. Mesela Muaz bin Cebel Radyalan'tan gelen rivayette bu ilmi yani sünnet ilmini her nesilde insanların en adil olanları yüklenir. Ve bunlar muhalefet edenlerin muhalefetini, intihal sahiplerinin intiharlarını yani sahiplenmeye çalışan ama sünnetin ehlinden olmayan, kendisini sünnete nispet ettikler halde sünnete ehli olmayan kimselerin bu sahiplenmelerini batıl ehlinin batıllarını reddederler diye bildiriyor. Ee, yine kıyamet gününe kadar hak üzere bulunmaya devam edecek bir tayfa hep olacak. Bunları yalnız bırakanlar e, veya muhalefet edenler kendilerine bir zarar vermeyecek. Yani zarar vermeyecek derken dünyalık bir zarar değil. Bunları yok edemeyecekler. Yani bu davetin önü kesilmeyecek diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği şeyler var. İşte bütün bu iki gündür iki bölüm halinde sunmaya çalıştığımız bu ders Esma bin Yezid radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırlıları diye bildirdiği Bu özelliklerin daha başka hadislerde Allah dostlarının vasıfları diye geçtiğini e, görüyoruz. Ve aynı zamanda Esma binti Yezid radıyallahu anh hadisinde çok önemli bir özelliği ismen bir atıf var. Onlar seleflerine tabi olurlar. Kitap ve sünnete tabi olan seleflerine uyarlar diyerek bu yolun selefilik olduğunu, yani bir kimsenin Allah dostu olmasının ancak selefi, gerçekten bir selefi olmasıyla mümkün olduğunu, Allah dostlarının ancak selefiler olduğunu bildiriyor bütün bu anlatılanlar. Tabii işte ben selefiyim deyince ben Allah dostuyum demiş olmuyoruz. Yani Selefiyim demekle hiç kimse Selefi olmuyor zaten. Bu sadece e, nispet olarak işte batıl yollardan teberri etmenin bir alametidir. Tıpkı işte bir kimsenin ben Müslümanım dediği zaman Yahudilikten Hristiyanlıktan ve batıl dinlerden teberri edip de yani Müslüman olmasının onun gerçek bir Müslüman olduğu anlamına gelmediği gibi. O halde bize düşen şey Selefiyim dediğimize göre böyle bir iddiada olduğumuza göre yani biz Allah Resulü'nün asabının ve onlara güzellikle tabi olanların yolundayız dediğimize göre bu tabilik sadece nispet etmede değil. Hem akidede, onların akidesi gibi bir akidede olmak zorundayız. Hem menheçte yani hayat, yaşam tarzında çizgiyi belirlemede onların menhecinde yürümemiz, hem ahlakta onların ahlakına tabi olmamız yani zahiren ve batinen azalarımızın amellerinde ve kalp amellerimizde onların yoluna tabi olmamızla mümkündür. Ee, hayat devam ettiği sürece son nefese kadar bu mücadele hep devam edecek. İnsan ömrünün bir döneminde samim bir selefi iken, sonradan samimi olmayan bir selefi, sonra işte selefilikten tamamen sevilmiş birisi olabilir. Bu sebeple bizim bu korkuyu sürekli yaşamamız ve amellerimizde ciddiyeti asla elden bırakmamamız gerekir. Yani bizim genel üslubumuz ciddiyetsizlik kesinlikle olamaz. Biz ciddi insanlar olmak zorundayız. Ha, şakalaşırız da ama bu bazendir. Yani bizim şakalaşmamız, e, dünya konuşmalarımız bazen. Ama öyle bir hal oluyor ki, yani sürekli halimiz aslında o, bazen Allah'ı zikreden bir topluluğuz. Bu olmamalı. Bu konuda birbirimizi uyarmalıyız, birbirimizi batılda teşvik etmemeli. E, derhal kendimize gelmeliyiz yani Allah'ı hatırlamalıyız. Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedene la ilaha illallah tevhideke la shareeke ve estağfuruke ve töbike.